Sünen'ni Tahkik'inde 2. cilt 16-25 uzun uzadıya ele alıp incelemiş ve neticede besmelenin Tevbe suresi müstesna her bir surenin bir ayeti olduğu sonucuna ulaşmıştır. Evet. Hiç talih düşmüyoruz buraya. Evet. Tamam. evet. Tekrar Tercih edilen görüş ikincisidir. Bununla birlikte besmelenin En'am suresinin 30. ayetinin bir parçası olduğu hususunda ve Et-Tevbe suresinin baş tarafında terk edileceği üzerinde görüş birliğine varılmış varmışlar. Buraların hepsi Kız. anlaşılmıştır. Evet. Çünkü Et-Tövbe suresi, El-Enfal suresi ile birlikte tek bir süre gibi değerlendirmişlerdir. Evet. Bisminin başındaki B yardım dilemek içindir. Ve şimdi şu. Evet. Şimdi Bisminin başındaki B. Bismillahirrahmanirrahim. Oranın başındaki B'den bahsediyor şimdi. B harfinde. Evet. Tamam mı? Biz oraya hiç değinmedik. Burada tarih düşeceğiz şimdi. Oku. Bismi'nin başındaki be yardım dilemek içindir ve bazıları fiil olarak, bazıları isim olarak takdir anlattık. ettikleri anlattık. Ekra'umu kıra'atimi. Evet. Ebtedi'umu ibtidaiimi. Evet. değil mi? Ne evet. diyor burada? Bir daha oku. Bismi'nin başındaki be yardım dilemek içindir ve bazıları fiil olarak, bazıları isim olarak takdir ettikleri haz, hazvedilmiş, gizli, zikredilmemiş bir kelimeye taalluk etmektedir. Evet. Şimdi biz dedik orada zikredilmemiş Demişler. kelime var. Tamam Ona taalluk etmektedir dedi. Şimdi diyor, dedik ki bu fiil mi, isim mi? Biz bunu konuştuk, tartıştık, evet. e, beyan ettik netice. Şimdi burada ekstra söylediği bir şey var. Diyor ki, oradaki beni içindir diyor. Yardım. Yardım. Yani, yani isteane için. Evet. Tamam mı? içindir. Şimdi, tamam. hemen yazalım. Bismillah. Er Al-Rahim. Tamam mı? Bizi ilgilendiren Bismillah kısmı. Bismi evet. Allah'ın ismiyle. Şimdi buradaki Bismillah'taki B istihane içindir. Yani Allah'ın ismiyle yani Allah'ın yardımıyla manasında. Hani sen bir iş yapıyorsun, yemek yiyorsun Bismillah Allah'ın yardımıyla yiyorsun. Bir şey taşıyorsun Bismillah Allah'ın yardımıyla. Oradaki B istihanedir yani yardım dileme. Ancak mesela mutezile bunu inkar etmiştir. Mesela zamakşeriyi bilirsin. Zamakşer'i evet. kimdir? Zamakşer'i mutezile alimlerindendir. Keşaf diye tefsiri vardır. İçinde bir sürü itizalat vardır. muhtezirelik vardır tefsirin. Her ne kadar tefsir çok faydalı yerleri olsa da, mükemmel bir tefsir olsa da bazı noktalarda. Ama içinde itizalatlar vardır. Hatta Belkini'de de u Alim. İmam Belkini diyor ki ben keşafe özellikle baktım diyor. Onda gizli olan itizalatları çıkardım diyor. Yani çok gizli, ilim ehli ancak onu hissedebilir. Çünkü akideye geniş şekilde sahip olacaksın ki, Akide de derinleşmiş olacaksın ki onları çıkarabilirsin. Şimdi inkar etmiştir. Musahabe içindir demiştir e keşraf. Oradaki ba harfine musahabe. Yani ne demek? Allah'ın ismini yanımda götürüyorum. Yani ne manada? Söylüyorum yani bununla beraber. Neden? Biz de diyoruz ki e Bismillah biz ne dedik? İstihane. İstihane. O da dedi ki, mutetse dedi ki musahabe içindir. Musahabe. Senle arkadaşlık yapıyor Tabir Tabiri caiz. Tamam. Peki neden istihane olduğunu inkar ediyorlar? B'nin ne gibi bir zararı var ki onlar için? Zararı var. Neden? Mu'tezile. Kader mevzusunda. Kader mevzusunda cebriye midir? Kaderiye midir? Kaderiyedir. Cebriye değildir. Tam zıttı. Kaderiyedir. Yani ne? Kul kendi fiilini yapmada mustakildir. Allah'ın yaratması dilemesi diye bir şey tesiri yoktur. Söz konusu değildir. O zaman istihane olamaz. Sen fiilleri yaptığın zaman niye Allah'tan yardım isteyeceksin ki? Sen fiillerinde müstakilsin zaten onlara göre. Değil mi? Hatta Allah ne diyor? Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin burada dilemesinin tesiri var. O yüzden oradaki Bismillah'taki beğenin istahane olduğunu inkar etmişlerdir. Senin fiilinde Allah'ın niye yardım olsun ki? Sen fiilinde müstakil... Neysin zaten? Mustakilsin. Onu geçirmede müstakilsin. Kadere'nin görüşü bu. Bundan dolayı bağının istaharını olduğunu inkar etmiş. Şeyh Hüseyin de diyor ki bunu Şeyh Hüseyin Beykuniye Risalesi'nin Besmele şerhinde söylüyor. Baş taraflarında. Beykuniye. Beykuniye ne? hadis Mustalah. hadis Mustalah ile alakalı. Mustalah ilmi ile alakalı. O da beyttir yani. Hı. Orada... E, bunlara değiniyor. Diyor ki biz besmele ile beraber musahabe alırız. Her zaman musahabe yanımızdadır. Yardımla beraber. Tamam. Mı? O yüzden besmele'nin Besmele'deki be'nin isteane olmasına engel teşkil edecek hiçbir şey yoktur. He, sadece böyle bir itiraz getiriyorlar bazıları. Diyorlar ki oradaki be' isteane'dir. İsteane de ancak alet tipi şeylerle. E, alet tipi şeylerin başına gelebilir. Yani Allah'ın ismi diyoruz biz. Bu, bu bir alet falan değildir. Ancak sen çekiç, kürek işte ne bileyim e, çanta, manta böyle bir şey kullanır e, e, yardım istediğin zaman ancak o bağ'yı getirebilirsin. Yani ba oradaki ba aletlere gelir. E, Allah da alet olmadığı için falan tamam mı? Onlar, onlar e, ilmen pek bir şey ifade etmiyor. Evet. Devam edelim Ba'dan alalım. İsminin başındaki B yardım dilemek içindir. Ve bazıları fiil olarak, bazıları isim olarak takdir ettikleri hasbedilmiş, gizli, zikredilmemiş bir kelimeye taalluk etmektedir demişlerdir. Her iki görüş de birbirine yakındır. Evet. Çünkü her ikisi de Kur'an'da zaten var. Evet. Okuyalım. Kur'an-ı Kerim'de her iki hususta da varid olmuştur. Yüce Allah'ın, Yaratan Rabbinin adıyla oku. El-Alak bir. Evet. Şimdi... İkra Bismi Rabbik, Rabbinin ismiyle oku. Bak, Bismi Rabbik, Rabbinin ismiyle oku. Şimdi burada ikra fiil mi? Evet. Fiil. Bak, fiil gelmiş. Evet. Değil mi? Fiil gelmiş. Hatta önde de gelmiş. Tamam mı? Fiil gelmiş. Altta bak, ayette diyor ki, Bismillahimecraha ve mursaha. O geminin yüzüp gitmesi de durması da nedir? Allah'ın adıyladır. Evet. Bak, burada ne gelmiş? Mecraha ve mursaha. Onlar da nedir? İsim. Burada da isim gelmiş. Demek ki o hasfedilen şey Bismillah'tı. İsim de olur, fiil de olur. Biz fiili tercih ettik. Değil mi? Ama isim de olur, fiil de olur. Kur'an'da ikisi de ne? Var. Var. Tamam mı? Bismillah, mecraha ve mursaha. Burada mecraha ve mursaha bunlar isim. Evet. Tamam mı? Bunlar mastar olarak isimdir. Bismil, hem de sonradan gelmiş. Burada mütahir gelmiş. Dikkat et, sonradan gelmiş. Ama isim olarak gelmiş. Üste fiil olarak gelmiş. Bunların hepsini anlattık. Yüce Allah'ın, Yaratan Rabbinin adıyla oku. El-Alak bir buyruğunda müteallak fiildir. Onun akı müteallik bu... fiildir ne demek yani? Müteallik fiildir. Şimdi bu müteallik fiildir. insanların havasını karıştırabilir. Türkçeye de çevrilse de her ne kadar anlaşılmaz. Neden? E çünkü Türkçe ne kadar karşılayabilir ki Arap dili edebiyatını? O bir. İkincisi bu ilmi bir mevzu. Temel lazım. Şimdi müteallik ne demek? Şimdi mesela Yezhebu hebu gidiyor değil mi? Kim? Evet. Ahmet'u. Ahmet'u. Ahmet gidiyor. Nereye? İlel-Beyt. Evet. Beyt. Ahmet eve gidiyor. Bak İlel-Beyt'e bak. İlel-Beyt kısmına eve. Eve gidiyor. Ne bu cümlede? Car-mecrur. Harfi cer gelmiş ile. Evet. Beyt-mecrur. Mecru, car Car-mecrur. Şimdi kaydedir Arap dil edebiyatında. Bütün car-mecrurlar mutlaka bir fiile veya fiile benzeyen şeyler şeylerle bağlantılı olmak zorunda. Evet. Taalluk odur işte. Şimdi burada ilel beyt eve. Eve kelimesi neyle alakalı? Eve e, kalıbı. Neyle alakalı? Gitmeyle alakalı. Evet. O zaman diyoruz ki buradaki ilel beyt yezhebu ile mutarlıktır. Yani Ahmet eve gidiyor. Bak. Evet. Bütün car mecrurlar mutlaka fiil veya fi fiile benzer bir şeyle alakalı fiile benzeyen şey nedir işte ismi fail isim maful vesaire. Evet. Fiil veya fiile benzeyen şeyle alakalı olmak zorunda. Bütün car ve mecurlar. Evet. Şimdi ilal beyt de car ve mecurudur. Bu cümlede şimdi fiil veya fiile benzeyen bir şey arayacağız evet. ki ona mütallik olsun. E burada yezebu var zaten mütallik oldu. Tamam mı? bismillahir evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'de de böyle. Diyorsun ki Bismillah. Bismi ba ve isim. Bu da harf-i cer, car, mecrur. Bu da bir şeye mutallik olmak zorunda. İşte dedi ki o mutallik olduğu şey ya isimdir ya da fiildir. Evet. Bak. Yani <gülüyor> her ne kadar isim de olsa orada e, mahsul bir şey var yine fiile dönüyor. Oh, Hayır bir bak. Şimdi bak ayette ikra bismi rabbike. Şimdi burada bir ismi car mecrur. Evet. Bir fiile veya benzeyen şeye mutallik olacak. Neye mutallik burada? Yok. İkra mutallik. Şimdi alttaki ayette diyor ki Bismillahi, mecraha ve Mursaha. O geminin yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Burada da Bismi neye, neye mutallik? Mecraha veya Mursa'ya mutallik. Evet. O zaman mutlaka o car mecru bir yere bağlayacaksın. Ha mesela bir itiraz getir, getirirsin mesela sen. Kolaydır bu itirazı getirmek. Ahmet cümle Ahmetu Filbeyti. Ne demek? Ahmet evdedir. Filbeyt car mecru Doğru mu? Evde car Mecrur. Fi car Beyt kelimesi mecru Peki bu car mecru Fiil veya benzeyen bir şeye mutallik Olmak zorunda dedik mutlaka. Bu cümle tam bir cümle mi? Tam bir cümle. Evet. Hani e, Fiil nerede mutallik olacak? Ahmet filbeyt Bir tane fiil yok. Nerede? Deriz ki Arada gizli. Ahmet filbeyt Mevcudundur o da. İsmi meşhur. Ahmet evde Mevcuttur. Değil mi? Onda bir sorun yok Yani o kafayı karıştırmasın Evet. Devam edelim. Onun akıp yürümesi de Allah'ın adıyladır. iladır. Mut suresi 41. ayet buyruğunda da mutaallıkı isimdir. Evet. Bununla birlikte, müteallıkı... Bakın, müteallıkı... E, bir daha oku oraya, bir daha oku. Onun akıp yürümesi de Allah'ın adıyladır. 41 buyruğunda da müteallıkı isimdir. Yani oradaki, müteallık olduğu şey, orada... Bisminin mutallık olduğu şey, alakalı olduğu şey Mecraha ve Mursaha kelimeleridir. Evet. Ve Mecraha ve Mursaha kelimeleri de İsim. isimdir. Evet. Tamam mı? Mastar bunlar, isimdir. Evet. Bununla birlikte mutallakın sonradan takdir edilmesi güzeldir. Çünkü Yüce Allah'ın isminin başa alınması daha uygun olduğu gibi, car ile mecrurun önceden zikredilmesi Yüce Allah'ın güzel adının teberrüken, özellikle zikredilmiş olduğunu ifade eder. Tamam mı? Sördüğümüz şeyler. Evet. evet. İsim ise bir manayı tayin ya da diğerinden ayırt etmek için kullanılan bir lafızdır. Evet. İsim nedir? Bir daha oku. İsim. İsim ise bir manayı tayin ya da diğerinden ayırt etmek için kullanılan bir evet. lafızdır. Yani sen e, e, birisine bir isim verirsin, onu tayin etmiş olursun o kişiyi ve onu diğerinden ayırırsın. Evet. Yani iki tane ikiz çocuğun vardır senin diğeri. Mesela. Ve ikiz çocuğunu bırak. İki tane çocuğun var. Birine Ahmet dedin, birine Muhammed dedin. İkisini birbirinden ne yaptın? Ayırdın. Ebror odadasın. Ahmet geldiğin zaman Ahmet gelecektir. Muhammed geldiğin zaman Muhammed gelecektir. Ayırdın. Isim bu budur yani. Evet. Ismin hangi kökten türediği konusun hususunda görüş ayrılığı vardır. Hı. Bunun alamet anlamındaki es simetünden türemiş olduğu söylendiği gibi yükseklik ve yücelik anlamına gelen es subuvdan. Türediği de söylenmiştir. Evet. Şimdi isim kelimesi ya sime kelimesinden türemiştir ya da sumuv. Evet. Sime alamet demek. Bak isim sime ke kelimesinden türemiştir. Sime kelimesinin manası da neymiş? Alamet. Peki mesela neden ben mesela diyorum ki senin ismin Erhan. Evet. Neden isim diyorum ben? Çünkü Erhan senin neyin oluyor? alametin. Alamet. Bak oradan alınmıştır. Evet. Tamam mı? Ee, Yılmaz benim alametim. Evet. Tamam. Mı? O yüzden isim denmiş buna. Bazıları böyle diyor. Bazıları da diyor ki hayır, isim kelimesi sumuv'dan alınmıştır. Sumum Smooth, sumuv da yüksek olmak. Neden? Çünkü sen e, diyorlar ki bir toplulukta mesela 100 kişi var. Diyorsun ki bir sınıfta veya bir sınıfta e, 10 tane 20 tane taleben var. Hepsinin isimleri var. Evet. Diyorsun ki Ali kalk bakayım ayağa diyorsun. Şimdi Ali bunun ismi. Sen Ali'yi sen Ali dediğin zaman sanki onların arasında şey olarak ortaya çıkarıp yükseltiyorsun onu. Evet. Bütün insanların kulağı, zihnin nereye odaklanıyor? O kişiye. O kişi sanki böyle yükseliyor. Evet. Hani öğretmenin indinde artık o e, muhatap edilen kişi. Sanki yükseldi böyle. Hani düşün sen bir toplulukta bir adamı havaya kaldır. Tabiri caizse kabak gibi çıkar ortaya değil mi? Heh. Oradan geliyor diyorlar. E, e, i̇kisi de muhtemel. Evet. Devam. İsmin başındaki hemze de vasıl hemzesidir. Geçiş hemzesi. Evet. Biz bunu derste işledik. İsmul Muhammedi dersin bunu normal okusun. Vesmül Muhammedi geçiş yaparsın. Evet. Vasıl hemzesidir. Hemzeyi silersin. Evet. İsim kimilerini iddia ettiği gibi müsemmasının yani ad olduğu şeyin bizzat kendisi değildir. Ne? Evet. Çünkü isim delalet eden lafız, müsemma ise bu isim ile kendisine delalet bulunan anlamdır. Bu kafayı karıştırır. Burayı hiç anlatmayayım veya anlatayım. Bir daha orayı. İsim kimilerin iddia ettiği gibi hüssen Yani ad olduğu şey bizzat kendisi değildir. Dur. Burada dur. İsim. Bizim bir tane arkadaşımız var. İsmi ne? Muhammed. Muhammed. Veya kendimizden örnek verelim. Daha iyi. Benim ismim ne? Yılmaz. Tamam? Yılmaz. Şimdi ben buraya Yılmaz yazdım. Bu Yılmaz bizzat ben miyim? Sen Yılmaz sen. ben miyim? Sen edin, sen sen. Şimdi burada o kadar boş bir tartışma yapmış ki kelem ehli. Ehl-i sünnet bunun önünü kesmek için bir cümle kullanmış olayı bitirmiş. Oraya gelmeden önce bir mevzuyu anlamamız lazım. Şimdi. Bir insan dese ki. Veya ben sana sorsam, Yılmaz ben miyim yoksa ben Yılmaz'dan ayrı bir şey miyim? Yılmaz bizzat benim zatım mı, benim kendim mi? Yoksa Yılmaz ayrı bir şey, kendim ayrı bir şey miyim? Ne cevap verirsin buna? Zor bir soru abi ya <gülüyor> <gülüyor> Yok, aklına ne geliyorsa ne Yılmaz, cevap verirsin? Yılmaz senin mi işin yani sen? Güzel. Mesela ben diyorsam ki... E, sen bana de sanki Yılmaz gel. Evet. Kim gelecek? Ben. Şey evet. E demek ki Yılmaz benmişim. Şahsin. Bu manada benim. Evet. Peki ben desem ki Yılmaz benim isimlerimden bir isim. Buradan ne kastedildi? Kelimenin kendisi. Evet. O zaman burada Yılmaz ayrı bir şey oldu, ben ayrı bir şey oldu. Evet. Doğru mu? Ha o zaman bazen isim isimlendirilenin kendisi olur yerine göre. Evet. Bazen de isim isimdir, evet. isimlendirilen o isime sahip olmuş kişidir. Evet. Şimdi mesela örnek verelim. Sen diyorsun ki Allah'ım bana bir evlat nasib Şimdi burada sen Allah'ı derken bizzat Allah'ın zatını mı kastettin, ismini mi? Bizzat Allah'ın zatını kastettin. O zaman burada Allah demen Allah'ın bizzat zatıdır. Peki desen ki ee, Rahman Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Burada neyi kastettin? Kelimenin kendisini kastettin. Değil mi? Evet. Rahman Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Şimdi oku bakayım Şeyh ne diyor? Tesmiye isim vermek, vermenin kendisi ise böyle değildir. Büyük, Çünkü... biraz daha üst. Aynı yeri Aynı, tamam. O oku bakın, isim müsennma orayı okudun mu? Hı -hı. Orayı oku. Isim kimilerin iddia ettiği gibi ha. Müsemmasının yani ad olduğu şey bizzat kendisi değildir. Bak, bizzat kendisi. Şimdi Yılmaz, ben buraya yazdım, bu Yılmaz, bu yazı, bu isim, Y, L harfleri, sil benim ismimi. Ben yine ortada kalıyor muyum? Kalsın. kalırım. O zaman demek ki Yılmaz ben değilmişim. Ben olsaydım benim ismim yok olduğu anda ben de yok olurdu. Ama bazen ama ben öldüğüm zaman bana ne diyorlar? Yok olursam Yılmaz öldü diyecekler. O zaman bazen benim zatım kastedilir, bazen benim ismim kastedilir. Buraya anladık mı? O yüzden mutteşere tartışmış Allah Allah e ismi bizzat Allah'ın kendisidir isim. Böyle boş bir tartışmaya gitmişler. Sonuçta hiçbir hayır yok yani. Tamam? Mı? Sonuçta Hiçbir hayır yok. Tekrar başa al. İsim kimilerin iddia ettiği gibi. Müsemması gibi. Ha müsemma. İsim o zaman bizde iki lafız var. İsim. Müsemmah. İsim ne demek? İsim. Başkasını tayin ettiğin başkasını diğerinden ayırmak için. İşte tarif etti. Müsemmah da o isimle isimlendirilen demek. Müsemmah isimlendirilmiş demek. İsim mefuldür burada. İsimlendirilen. Yani o isimle isimlendirilen. O zaman diyoruz ki Ahmet. Bir isim. O Ahmet kimse işte o kişi müsemma. Evet. O zaman burada Şeyh ne demiş oluyor? Oku. İsim kimilerin iddia ettiği gibi. Müsemmasının yani ad olduğu şeyin bizzat, bizzat kendisi, kendisi değildir. Ee? Çünkü isim delalet eden lafız. Çünkü isim isme olması lazım. Hı. Çünkü isme delalet eden lafız. Müsemma ise. Yok isim. Doğru. İsim. Çünkü isim Delalet eden lafız. He, i̇sim delalet eden lafız. Yani bu isim, Ahmet ismi mesela, delalet eden bir lafızdır. Bir şeye delalet ediyor. Yani o kişinin, o zatın o isimde olduğuna delalet ediyor mesela. E? Müsemma ise bu isimle kendisine delalet olunan anlamdır. He. anlamdır. He. O zaman isim delalet ediyor. Müsemma da delalet olmuyor. Tamam mı? Evet. Tesmihe. İsim verme, vermekin kendisi ise böyle değildir. Çünkü ne? isim vermek, isim vermek fiil fiyini ifade eder. Evet. Mesela ben oğluma Muhammed adını verdim denilir. Evet. İsim vermek ayrı bir bak. Evet. Bir o zaman isim var, isimlendirme var, bir de isim, isim verme var. Tesmiye. O isim verme kulun kendi fiiliyle alakalı tutuyor, ne olmuyor isimlendiriyor. Tamam. Evet. Bazılarının söylediklerine göre, Bismillah'deki is, isim lafsı fazladan gelmiştir. Çünkü yardım Allah'ın isminden değil. Bizzat kendisinden istenir. Ha, bak işte bu tür ihtilaflar çıkıyor. Niye sen Allah'ın ismiyle diyeceksin ki? Diyor şimdi. Ha, orada isim kelimesi fazla gelmiştir diyorlar şimdi bak. Evet. İsim kelimesi orada nedir? Fazla gelmiştir. Çünkü zaten istenen Allah'ın kendisidir. Billahi dersin biter. Niye Allah'ın yardımıyla demiyorsun ki demiyorsun da Allah'ın isminin yardımıyla vesaire. Şimdi or orası gelecek. Oku. Ancak bu görüşün bir kıymeti yoktur. Yani. Çünkü Maksat şanı yüce Allah'ın o güzel adını dil ile anmaktır. Yüce Allah'ın en yüce Rabb'inin adını tesbih et. El Ala bir buyruğunda olduğu gibi. Hmm. Bak şimdi. Bir daha ok orayı. Ancak bu görüşün bir kıymeti yoktur. Evet. Çünkü maksat şanı yüce Allah'ın o güzel adını o güzel adını dil ile anmaktır. Evet. Yüce Allah'ın en güzel en yüce Rabb'inin adını tesbih et. El Ala bir buyruğunda olduğu gibi. Hı. Hmm. Çünkü neden? Bak, orada senin Bismillah'daki kastın, bizzat Allah'ın zatı değil mi? Ama sen orada yine de ismini geçiriyorsun, ismini zikrediyorsun, Allah'ın ismiyle diyorsun. Bunun sebeplerinden bir tanesi, Allah bunu senden diliyor. Sen onun ismiyle ed te teberrük ediyorsun, ismiyle tevesül ediyorsun, ismiyle istiane ediyorsun. Bunlar tevessülün meşhur olan yönleri. Bundan dolayı Allah Kur'an'da ne demiştir? Rabbini tesbih et demiyor. Yüce. İsminin, Rab, Rabbinin var. ismini evet. ne yap? Tesbih et. et. Bak bu, bu, bu metodu bize kim vermiş demek? Allah. In Allah. Allah ın. O yüzden isim müsemma işte buralarda. Anlarsan buralarda bir faydası var. Evet. Tamam O yüzden biz diyoruz ki biz burada her ne kadar Allah'ın ismiyle de dersek biz orada evet. neyi kastediyormuşuz? Müsemma'yı kastediyoruz. Evet. Allah'ın bizzat kendini evet. kastediyoruz. Evet. Ama ismini zikrederek isimlerini zikrederek kendisini kastediyoruz. Evet. Çünkü bunu Allah'ın Kendisi istemiştir. Allah diyebilirdi Sebbih Rabbekel Ala Yüce Rabbini tesbih et. Ama ne diyor? Sebbih isme Rabbekel Ala Yüce Rabbinin, Ali olan Rabbinin ismini tesbih et. Tamam mı? Evet. Yani Rabbinin adını söyleyerek onu telaffuz ederek onu tesbih et. Evet. O halde maksat Yüce Allah'ın adını başta almak suretiyle onun bereketinden Yararlanmaktır. Evet. İsmi Celal olan Allah. İsmi Celal olan Allah adının türen, türememiş cami... Şimdi oraya girmeyelim. Olan... Oradan önce şuna ben bir e, dikkat çektireyim. Bak. Şimdi... Burada bu türlü hep münakaşalar yapılmış tarih boyunca. Özellikle mesela İbni Teymiye döneminde falan bu münakaşalar hep... Ne yapılmış? E, alevlenmiş. Alevlenmiş. Münar kaşalar. Bir şey mi var? Durdurayım mı? Evet. Hep alevlenmiş bu kaşalar. Şimdi alimler bunları bak tartışmışlar. Ancak bak ilk ilk selef dönemine, ilk selef dönemine bak, bunlar pek konuşulmamış. Bunlar pek konuşulmamışı bırak hiç konuşulmamış. Konuşulmamasının sebebi. Çünkü o dönemlerde, hayırlı dönemlerde genel olarak neydi? İnsanların fıtratı salimdi, temizdi. Bu türlü şüphelerden neydi? Arınmıştı. Sonradan işte e, felsefe, İslam'a girince, İslam felsefesi adı altında, insanların zihni bulanmaya başladı. Ve çeşitli kaviller, bidatlar, şüpheler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi, ilk dönemde böyle bir şey olmadığı için bunlarla uğraşılmadı zaten. Ancak ne zaman ki bu pislikler ortaya çıktı? Selef bunlarla mücadele etmek için, çünkü aksi halde insanların zihni karışacak. İnsanlar bazı şeylerin içinden çıkamayacak. Sen sen belki kendini salimsindir. Dersin ki benim fıtrat temiz, ben ayet hadisi okurum. Tamam mı? Orada her şey benim için açık ve nettir. Ben tutarım iman ederim. Tamam bu çok güzel bir şey. Ancak bunu ne zaman yaparsın biliyor musun? Bir köyde olursan. Böyle bir daha başında olursan etrafında hiç muhalif yok. O zaman bunları yaparsın. Ama aksi halde sen mutlaka şüpheyle karşılaşacaksındır. Bunlar senin karşına çıkacaktır. İşte alimler bu tehlikeyi görmüşler, bilakis bırakın görmüşler, bu tehlikeyi yaşamışlar ve bunlarla mücadele etmişler. O yüzden bakın İmam Mahomet'in felsefe hakkında, mantık hakkında söylediklerini, o kitapları okunmayı daha haram görüyor alimler. Bak mesela İmam Nevevi. İmam Nebevi mesela e, İmam Nebevi mesela haram görür mantık ilmini. Mesela bu beyt vardı Sübhanallah. Bu konu hakkında e, mantık ilminde e, aklıma gelmiyor şu an. en <gülüyor> hmm. Tamam o her neyse İmam Nebevi mesela bunu net bir şekilde haram görür. Neden? Bunların hep önünü kesmek için. Ancak bu başarılamamıştır. Yani fitne e, o kadar yayılmıştır ki ehli sünnetten daha fazla olmuştur fitne ehli sonradan. Ve bunlar bir şekilde tüm dünyayı sarmış. ehl sünnet alemleri tutmuş bunları hep kaleme almışlar. Ve bu türlü meseleleri ister istemez girmek zorunda kalmışlar. Aksi halde dediğim gibi işin içinden çıkılmayacak birçok mevzuyla karşılaşırlar. Yer işin fıkhına inmediği zaman. Yani dediğim gibi adam en basit bir cariye hadisini dahi ele alıp reddiye verebiliyor. Mesela en basından hemen tahtaya şöyle bir örnek yazalım. Biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak neye inanıyoruz? Allah Azze ve Celle arşının üzerine istiva etmiştir. Yani Allah semadadır. Semadaki kastımız da Uluv'dadır, Değil mi? Yüksekte. Her şeyin üzerinde. Şimdi cariyeye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cariyeye ne sordu? Eyn Allah. Kelime bak. Yazıyorum. Eyn'e Allah. Cariye ne dedi? Cevap. Fis seme. Fi seme. Fi semadı. Eyn Allah. Soru. Cevap. Fis seme. Allah nerededir? Allah semadıdır. Şimdi biz Eylül Sünnetler Cemaat olarak Müslim'deki bu rivayete En güçlü delil olarak getiriyoruz. Değil mi? En basit. Diyoruz ki ne kadar? Yani işi o kadar basit çözdük ki ki aslan, aslen de öyledir. Evet. O kadar basit çözdük ki bu çok açık ve net bir rivayet. Hakikaten de öyle. Çok evet. açık ve net bir rivayet. Ama biz kaydı söylüyorduk. Sapık her zaman nedir? İşte bu sapık sapıklığını burada da yapar. Ve sen selefe dönerek okumadığın zaman bu nasları, Bukhari, Müslimi, Meali kafana göre okursan ben ilimi bundan alırım dersen mezhep imamlarının kavillerine, alimlerimizin kavillerine dönmezsen hele fıkıhta mezhep imamlarının kavillerine dönmezsen hele bir de bir mezhebin usulünü okuyup o manada mezhebe tabi olmazsan allak bullak olur kafan senin getirdiğin en basit fıkhi delile bile adam cevap verir İbn-i dediği gibi batınilerin dahi delilleri vardır batıni diyor ki oruç yok namaz yok, zekat yok, haç diye bir şey yok onların dahi delili var kendilerine göre İbn-i dediği gibi İslam'da hiçbir fırka olmasın ki bunların mutlaka bir delili bulunmasın ama o delil ya zayıftır ya uydurmadır ya da sahihtir ama istillal noktası batıldır Aa, mesela bu cari hadisini iki dakikada çürüteyim tabiri caizse hani eğer işi selefeni döndürmezsen kendim ben okudum tamam bitti olay çok basit ispatladın dersen o zaman ben şu, şu, şu şüphelere cevap isterim. Türkiye'de de daha şu ana kadar görmedim cevap. Eyinallah. Allah nerede? Şimdi bir tane adam var. Abdurrahman el ee, Ammaş diye. Sapık. Bu adam kim? Hayatını selefle mücadele etmek için adamış bir insan. Ahbaşlar var, Habeshiler. Ee, zaten ee, şeyhleri vefat etti. Onun en büyük talebelerinden bu adam akidesi bozuk, karban, tamam berbat bir adam. Bu yine Sakkaf, Ali Sakkaf vesaire. Bu kitabın tahkik eden Sakkaf değil. Bu ve buna benzer adamlar. Böyle hep sana şüpheler getirirler. Bunlar Zahir el-Kefseri'nin torunlarıdır abimler. Sana böyle şüphe getirir. Şimdi adam mesela çok basit getiriyor. Diyor ki Eyin Allah. Allah nerede? Diyor ki ben diyor gülüyorum diyor. Ehli sünnet olduğunu iddia edenlere. Nasıl Allah semadıdır derler diyorlar. Bir de utanmadan diyorlar cariye hadisini getiriyorlar. Diyorlar ki, bakın cariyadesine istilal edilecek hiçbir nokta yok onda. Neden? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, cariyeye hangi kelimeyle Allah'ın nerede olduğunu soruyor? Eyni. Tamam. Diyor ki Eyni Allah. Diyor ki Eyni kelimesi, Arap dili edebiyatında iki şekilde kullanılır. Ya, birisinin değerini sormak için, sorulan bir sorudur, ya da birisinin mekanını sormak için sorulan bir sorudur. Ve Arap dili edebiyatında da bu var. Doğru. Hakikaten de bu var. Hatta adam cahiliye şiirlerinden biliyorsun, Şiirler, eski şiirler Arap dili edebiyatında hüccettir. Evet. Allah bu Kur'an'ı bize neyle indirmiş? Arapça. Evet. O zaman bunun kaynaklarını ince. Bak adam Arap dili edebiyatından şiir getiriyor. Tamam mı? Şiir getiriyor. Neyi ispatlıyor? Eğnenin ne manaya geldiğini ispatlıyor. Değerini sorma. Yine Arap diliyedebildiğinden şiir getiriyor. Eyni'nin mekanının, Eyni'nin zikredilerek mekanın kastedildiğini ispatlıyor adam. O zaman diyor ki burada şimdi soru muhtemel ihtimalli. Ya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye şöyle sordu. Dedi ki Allah nerede mekan olarak? Tamam mı? Hani Allah'ın zatının nerede olduğunu sordu. Cariyeye dedi ki fissema. Bu bizim zaten inancımız tamam mı? Evet. Ya da şöyle sordu. Ya da şöyle sordu. Dedi ki Allah'ın değeri sana kadar, Allah'ın değeri sana göre nerelerde? Tamam mı? Böyle sordu. Bak şimdi iki de. Şimdi soru diyor muhtemel. Adam diyor ki, adam devam ediyor. Diyor ki biz bu soruyu sorduğumuz zaman bize çok gülünç bir cevap getiriyorlar diyor. Ne getiriyormuşuz biz onlara? Diyoruz ki hocam siz diyorsunuz ki eyne sorulup ya mekan kastedilir ya da değer kastedilir ama cariyenin cevabından mekan sorulduğu anlaşılıyor. Çünkü cariye semada demiş Demek ki Allah'ın mekanından sordu bir Selle. Evet. Adam diyor ki benim, bizim buna da cevabımız çok basit diyor. Neden? Diyor ki Fis Sema kalıbı bundan iki mana kastilidir yine Arap Dili Edebiyatı'nda. Doğru bu da doğru bak. Bu da doğru. Var. Diyor ki Fis demek ya semalar kadar de, semalar kadardır ya da mekan olarak semadadır. O zaman toparlayacak olursak İki mana çıkıyor hadisten. Birincisi ya diyor bu müşebbihelerin bize müşebbih ediyor şimdi. Ya bu müşebbihelerin dediği gibi. Ya bu müşebbihelerin dediği gibi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah nerede sordu mekanını mekan kastederek. Cari dedi ki fissema ya da ya da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey cari Allah'ın değeri sana göre ne kadar ne kadar yükseklerdi. Hani dersin ya oğlum beni ne kadar seviyor açar böyle kollarını falan evet. tamam mı? Böyle ellerini yukarı kaldırır falan. Ha, cariye dedi ki semalar kadar uluğdadır, çok yücedir benim için Allah. Ha, o zaman şimdi ihtimal varit oldu mu hadiste? Kaydedir. Selef ehlinin de bidat ehlinin de ittifak ettiği bir kayda var. Nedir o kayda? اِذَا جَاءَ الْاِحْتِمَالُوا بَطَلَ الْاِسْتِدِلَى Eğer bir nasta ihtimal varit olursa istidlal batıl olur. E şimdi diyor ki bu nasta ihtimal varit. muhtemel o da olabilir. O, o zaman istidlal nedir? Batıldır. Adam sen bana hangi delilini getirirsen getir selefin? Ben buna benzer cevap bulurum. Ama Fehmu Selefe dönmezsen Selefin anlayışına batarsın. İşte bizim başımıza ne kadar pislik gelmişse, ne kadar bela gelmişse Selefin menheciyle Fehmini birbirinden ayırdığımızdan dolayı gelmiştir. Ümmetin başına bela. Halbuki bu adama adam gibi iki ay okuyan akideyi iki ay okuyan adam bile cevap verebilir bu, bu söylediğini. Adam. Tamam mı? Öncelikle en basit cevabını vereyim ki sonra bu, bunlar ileride münakaşalarını geniş yapacağız. Basit verim de şimdi bu kasete dinleyenler hatta sen de yani kafanız karışık olmasın. En basit cevap eyne kelimesi kullanılır iki manada. Yer mekan ya da değer. Ancak onların da kabul ettiği ki başka bir şey söyleyemezler. Zıttını kabul e, söyleyemezler. Eyne kelimesinden mekan da kastedilir, değer de kastedilir. Ancak değer mecazi olaraktır. Eyne Hakiki olaraktır. Yani eyne'nin hakiki manası hakiki manası nedir? Mekanın yerini sormak. Hatta bakın onların alimlerinden e, mesela e, İmam Cürcani tarifatta mekan için diyor ki yüz yus e, yus'elu anil mekan buna benzer bir ibare kullanıyor. Mekan için sorulan bir kalıptır diyor. Ancak değer de sorulur bazen ama o ne olarak e, zikredilir? Mecaz. Yani eyne'nin, Eyni'nin kelimesinin mekandan sorulması hakikidir. Değerden sorulması mecazdır. O yüzden sen kime Eyni Ahmet desen hep sana cevabı ne olacaktır? Bir yeri söyleyecektir, Bir yeri söyleyecektir sana. O anlayacak. Çünkü hakiki manas o. O zaman kaide. İzâ ta'aradetil ta hakikatu me'al mecazi, kuddimetil hakikatu alel mecaz. Hakikatle mecaz çatışırsa, hakikat mecazın önüne alınır. Çünkü hakikat nedir? Asıldır. Mecaz, Ağrızdır. O zaman özel bir kareyni olması lazım ki senin oradan mecazın kastedildiğine dair. Bu birinci reddiye bir sürü reddiye var tamam mı? O yüzden bu adamın söylediği batıl. Bu adam etrafındaki tabiri caizse böyle miskin talebeleri kandırıyor. Ondan sonra selefin düşmanı yapıyorlar önmeci. Ala kulli hal. Bunları neden söyledim? Eğer meselenin fıkına ya inersin, bak. Meselenin fıkına ya inersin ya da inmezsin. Senin fıtratın temizdir. Fıtratına şüpheler geldiği zaman da sağdan soldan, onu tutarsın, ehline sorarsın. Ama ehline soracağın insan da, tamam ehline soracağın insan da, bu meseleleri Fehmus Selef'ten almış olacak. Selefin menheciyle, Fehmiyle okumuş olacak bunları. Yoksa ondan da sen cevap bulamazsın sağlıklarına. Sana güler, meseleyi geçiştirir, kalır altına. Tamam O yüzden... Tamam dersi burada bitirelim. Biraz menheci noktaya da değ değiniyoruz böylece tamam. <gülüyor> Çünkü bundan sonraki Allah Azze ve Celle'nin ismi camit midir, muştak mıdır? Burası önemli. Oraya işleyeceğiz. Şimdi devam ediyoruz derse. Şimdi ne diyoruz biz? Bak menheç menhe çok önemli. Eğer kişinin menheci salim değilse mutlaka önüne engeller engebeler çıkacaktır. Ve işin içinden çıkamayacağı birçok mevzu olacaktır. i̇bn Hazım'dan daha nasçı bir insan var mı? Tabir caizse zahiri oğlu zahiri değil mi? Ama bak isim sıfatlarda. Katıksız nedir? Orijinal, katıksız cehmidir. Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatlarını inkar eder. İsimlerinden de 80-90 tanesini kabul eder. Onların altında sıfat yoktur der. Neden? Sen on asları sen demek ki nasça olman, Kur'an sünneti böyle okuman yetmiyor. Eğer alimlerin fehmine dönmezsen, onların anladığı gibi anlamazsan, şaz bir görüş ortaya çıkarırsan batarsın. Sen anladığını zannedersin. Tabirca ise Türkiye ortamında bak. Sen Mehmet Sofuoğlu'nun gibi bir eşari matur bir insanın veya artık aklına kim gelecekse başka onun bunun tercümeleriyle selif hakidesini öğrenirsin. Şu görünüş durumu görüyor musun? Eşarenin tercümesiyle selef akidesine vermek. Ne kadar böyle hazin bir tablo. Şöyle bir itiraz gelebilir. Bu da haklıdır. Hak, e, hak yani haklılık payı var tabii bu itirazda. E başka kimse mi var? Orada bir sorun yok. Tabii ki başka kimse yok. Oluyor mu? Oluyor. Başka kimse yok. Sen Buhari'yi tabii ki Mevlevo'nun tercümesinden yapacaksın. Ama şu iki şey karıştırılmasın. Biz sana sen Bukhari'yi okuma demiyoruz. Hep yanlış anlıyorlar bizi. Zannediyorlar ki biz buhari Müslüm okumaktan ediyoruz? Biz onu demiyoruz. Biz diyoruz ki Bukhari Müslüm okunur. Ama Bukhari Müslim ben ilim öğrenim diye okunmaz. Evet. Tamam mı? Bukhari Müslim ilim öğrenim diye kim okur? Belli bir seviyeye gelmiş ilim ehlileri alimler okur. Tamam mı? Bukhari ve Müslüm'ü okumak için çeşitli risaleler, temeller vardır. Onları atacaksın, ondan sonra sonra oraya gelecek. Mesela bu Akiretül onlardan bir tanesidir. Hep bak tarih boyunca alimler muhtasar kitap yazmışlardır ki talebeler bunlarla yetişsin. Sonra geçsin Bukhari Müslüm'ün. O zaman bu kitaplar niye yazıldı ya? Kimse bir şey yazmasın abi. Kur'an sünnet açık ortada. Biz okuyalım, öğrenelim. Dönmeyelim bu alimlerin fehmini. Ne olacak ki? Allah Kur'an'da diyor açık ayet. bu Kur'an açıktır diyor, apaçık indirdik. Değil mi? Adam sana itiraz getiriyor ya. Sen öyle diyorsun da Kur'an'ı apaçık indirdik diyor biz. Güzel sen Kur'an'ın bir kısmını inkar edip bir kısmını kavur mu ediyorsun? Niye ayet alıyorsun sadece? Allah'ın ilimde rahatsız kıldığı ne demek? Kur'an açıksa o zaman her okuyan ilimde rahatsız kılınmış olur. Mu'tezile gibi İmam Zamakşer'i gibi Kur'an'ı iyi bilen bir adam mı vardı? Bu hafızlar Nice hafızlar var sapıtan. Var mı daha İmam İb İbni Hazım'dan daha nasip insan? O yüzden Selef'in menhecine dönmezsen bitersin. O yüzden biz diyoruz ki kişi, kişi akide okurken Selef kitaplarını okuyacak. Selef alimlerimizin kitaplarını okuyacak. Böyle Bukhari Müslüm'den akide okursan, Bak bu, bir insan bu Müslüm'den akide okursa kendi başına hiç selefin fehmine dönmeden adam kafir de olabilir. Tamam açık söylüyorum. Harici de olabilir. Mürciye de olabilir. Cehmiye de olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Bugün hala Türkiye'de müşebbihe çırtkanlığı yapanlar yok mu bu Müslüm okuyarak? Diyor ki Allah cehenneme ayağını koyar. E ayağının bir kısmı cehenneme girer. Böyle anlayanlar var. Sen karşı tarafa Allah cehenneme ayağını koyar dediğin zaman ve burada tafsile gitmediğin zaman karşı tarafın zihninde ilk tasavvur edilecek şey nedir? Allah cehenneme aya ayağını koyar, cehennem dolar. Ha, bizim anladığımız şekilde. Halbuki ayağını koyar diye, cehenneme ayağını koyar diye bir ibare yok hadiste. Cehennemin üzerine koyarlar orada. Orada fi alâdır. Ama sen onu şerhli okumazsan, Eşharenin veya şunun bunun tercümesiyle okursan öyle görürsün. Bugün nice Türkiye'de insanlar Allah dünya semasına iner dediğin zaman nasıl anlıyor insanlar bunu? Ha buraları iner anlıyorlar. Şu hava boşluğu falan var ya. E bunlar hepsi bu Karem İslim hadisi. O yüzden selefin fehmine dönmediğimiz zaman mutlaka tıkanacağımız yerler olur. Bakın mesela bizim alimlerimize neden ima, bu tarihte fıkıh usulünü yazan ilk alim kimdir? Her ne kadar rafizler kendilerine nispet etmişseler de ehl-i sünnet inancına göre çok küçük bir ihtilaf olsa da aslen kimdir? İmam Şafi. Her Risale'yi yazmıştır. Ne gereği var ya? Şart, rükün, mendup, sünnet, vacip bunlara ne gerek vardı ya insanlar bugün. Bütün bu yüzyıllarca alimleri çöpe atıyorlar. Ne gerek var diyorlar bunlara bunu yazmışlar. Yani Allah Resulü ben nasıl namaz kılıyor, gör, benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öyle namaz kılın. İşi bitirmiş ne güzel. Biz bunlara soruyoruz. Aynı bu ayette geçen gibi. Siz hadislerin bir kısmını inkar edip bir kısmını küfür mü ediyorsunuz? İşte o senin dediğin Allah Resulü bir yerde fatihası olmayanın namazının batıl olduğunu söylemiş. Bir yerde süphanekelinin terk etmesine cevaz vermiş. Bu nasıl ayırt edeceğiz biz? Alimler susuz sadece bunları isimlendirmiş. Ama bu insanlardan Allah hidayet etsin. Bu noktada selefi cahil görenler var. Bak İbni Teymiye, İbni Kayyım'a, bak alimlerimize, mezhep imamlarının ashaplarına bak hep bu taksimata gitmişler. Ama işimize geldiği yerde biz ta taksimata gidiyoruz ha. Ruh biz nasıl tevhidi üçe ayırıyoruz? Değil mi? İşimize geldiği zaman hiç orayı düşünmüyoruz ama. Diyoruz ki tevhid-i rububiyet, uluhiyet, isim sıfat. Bir tane selef döneminden sahabeden göster tevhid ayrılmış diye. Ama bunlar kitap ve sünnete bakmışlardır. Bu sonuca varmışlardır. Sadece isimlendirmişlerdir ki insanlar anlasın. anlasın. Yoksa sahabenin döneminde racip, sünnet, mendup bunların hepsi bilinirdi. İsimlendirilmemişti o ayrı. Sahabe bilmiyor mu tevhid, e, tevhid Allah azze ve celle hakkındaki inanç üst kısımdan ayrılır diye. Ama isimlendirmemiş. İmam Şafi. Ne gereği vardı yazda o Risale'yi? Hadisler ortada işte. Nasıl namaz kılınır, nasıl oruç tutulur? Ne gereği var? Emir şunu icap, e, emir vücub icap eder. Bilmem. E, Emir'in yanında bir karina varsa vücubluktan sünnetliye mesruf olunur vesaire. Ne gerek, gerek vardı bu kaide? İmam mesela ne diyor? E, verakat diye mesela fıkıh usulü var. Bak mesela verakat diye fıkıh usulü var. İmam. E, Kursünde ilk okutulacak önemli eserlerden bir tanesidir. Küçük bir metindir, ezberletilir. Mesela onun onu, onu naz, nazmetmişlerdir. Nazım şeklinde. Ne diyor mesela nazımda? Diyor ki: "Qal al-faqiru sharf al-muriti, zul-ajiz wa taqsir wa tafriti. Al-hamdulillah illaذي قد أظهر علم الأصول للورا وأشهرا." وع لسانان الشافع ونا فهو الذي له بتد دونا تاب الناس حتى سارا كتبا سغار الحجم أو كبار وغير كت به الصغار ما سمي بالورقات للإمحرم mesela bunu e söylüyor. Amreti diyor ki kısaca manası. Diyor ki Allah'a hamd olsun ki Allah bu ilmi neşretti insanların dilinde yazdı ve i̇mam i şafi'nin diliyle de kolaylaştırdı usul fıkır ve sonra da işte devam ediyor işte ve lâsûma alehi qayruhu bûni ve lâfarûma ala siwa huyen böyle betlaller anlatıyor. Şimdi bakın mesela İbnü Sîm'in bu betlernin hepsini, bu nazımların hepsini şerh etmiş kitabı var İbnü Sîm'e. Bu nazarları tek tek. Bak diyor ki fahu al-lâzî lâhu abtida an Walezi oradan kazı İmam Şafii. İlk diyor bunu tedvivi neden? Bunu teeri haline getiren İmam Şafii'dir. Demek ki bu selefimizin meneces oradan gelmiş. Demek istediğim biz nasları selef sali'nin fehmine göre anlamamız lazım. Dediğim ki Allah Kuranda 100 tane ayette, Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de hadiste 100 tane hadiste, 100 tane sünnet. Hepsinde bir şeyin beyaz olduğu yazılıyor zahiren. Ama selef buna siyah demiştir. Veya Kur'an'da beş bin, altı bin küsür bilmem kaç tane ayet varsa. Bunların hepsinde bir şeyin sen siyah olduğunu anlıyorsun okuduğun zaman. Bütün hadislerde de aynı şekilde siyah olduğunu anlıyorsun. Selef buna beyaz demişse beyazdır. Tabiri caizse sen bir ayet gördün. Ayette şöyle okuyorsun mesela. Şu kitabın rengi beyazdır. Bütün selef ona demiş ki siyahtır. O zaman o siyahtır. Yani o ayeti alırsan ayette beyaz yazdığını anlamıyorsun diye işte bu sapıklığın delaletin başlangıcıdır. Tamam mı? Çünkü aksi halde bütün bu selef cahildi, anlayamadı. Sen tuttuğunu o ayeti anladın, değil mi? Bu çıkar ortaya. O ayet ya nesih olunmuştur. O ayet ya umumdur, onu haslaştıran bir rivayet vardır, sen bilmiyorsundur. Ya mutlaktır, mukayyet kılınmıştır. Ya onun Arap dan dolayı başka bir manası vardır. Bir sürü sebepler var senin onun yanlış anlamaları. Aksi halde sen dersen ki ben bakarım abicim Kur'an'a beyazsa ben onu beyaz alırım. Bütün ümmet ne demiş ben ilgilendirmez. Ha, o zaman sen bunu demiş olursun. O ayet hakkında bütün ümmet daralıttıydı, sapıtmıştı. Bir tek hakkı ben anladım. 1400 senede herkese gizli kaldı. Bir tek kim anladı ben anladım. Yani birsaasülüm de ne diyor benim ümmetim la tajdemi ümmeti ala dalale. Benim ümmetim Dararet üzere birleşmez. Bir kere bu kaideye ters. Zaten bu hadis başlı başına nedir? Ümmetin birleşmesinin, icmasının hüccet olduğunu gösterir. Kıyasın dışında ayrı bir edile işaret bu. Da. Benim ümmetim dararet üzere birleşmez. Demek ki ümmet birleştiği zaman ne üzerine birleşiyor? Hak. Ala kulli hal. Örnek verelim günümüzde. Mesela bugün yok mu Türkiye'de özürsüz ceme cevaz verenler? Özürsüz namazınca ce cemine cevaz verenler. Şimdi alime olduk ya Müslümanlar hadis de getiriyoruz. İbn Abbas'ın vesaire. Şimdi yeri geldiği zaman bir şu laf biz. Alimlere döneriz bakarız değil mi canım? Çok basit yani. Ne güzel. Alimlere döneriz. Biz soruyoruz bu insanlara hangi alime döndünüz? Hangi selefe döndünüz bu nasıl, Bu nasıl bu şekilde amel ederken. Özürsüz cem büyük günahtır. Zina var ya, zina ediyorsun. Allahu alem zina'dan daha büyük günah. Zinadan özürsüz cem. Zinadan daha pis bir şey. Neredeyse namazın terkine yakın olacak yani. Şey olur, tabii tabii. Özürsüz. Bir özünün yok. Özürsüz cem ediyorsun. Yağmur yok, çamur yokken cem etmişler yani. Heh. Ama iç döndük baktık mı Selef'in fehmini nasıl anlamışlar bu nasıl? Sadislerin hadislerin bir kısmına iman edip, bir kısmına küfür, küfür mü ediyoruz acaba? İşte bunların hepsi Selef ihtilaf etmiştir biliyor musun özürsüz cemde? ne manada biliyor musun? Büyük günah mıdır yoksa haram mıdır? Bunda ihtilaf etmişler. Büyük günah olanları tercih edenleri söyleyeyim mi? İbnü Teymiye, İmam Zehebi. İbnü Kesir, Şeyh Elbani. Ve daha başkaları, İbnü'l-Munzir. Allahu alem. İbnü'l-Munzir'de şek şu an. Bunların hepsi büyük günah olduğunu tercih etmişlerdir. İmam Zehebi'nin Günahlar Büyük Günahlar kitabı yok mu? Bak bakayım onda bir tanesini hangi sayıyı? Hoç hiç hiç hadiste felah harac sözüne bakmıyoruz. İbn Abbas'a sorulduğu zaman sebebini öyle harac. O öyle harac ne demek? O hadiste hiç bakmıyoruz onlara. Hiç unutmuyorum. Bir arkadaşım vardı, bir arkadaşım babası vardı. Şikayet ediyordu oğlunu bize. Ya yaşlı zavallı o da anlamıyor. Ya evlatlarım diyor benim oğluma biraz nasihat eden Allah için günde iki vakit namaz kılıyor. Ya nasıl oluyor diyordum amca iki vakit. Vallahi diyor oğlum bir kere diyor sabah namazını zaten kalktığını hiç görmüyorum diyor. Hep uyuyor diyor. Kaldırıyorum tamam baba falan diyor. Bırakıyorum bir bakıyorum uyumuş. hiç. Öyle zaten sabah namazını ayda yılda bir kılıyor. E ne bileyim diyor iki, iki, iki öğle vaktinde iki, iki kere falan bir namaz kılıyor. Bir de akşam da yatsın da. Zaten şiddetleri de gidici Yani ne bileyim Allah bize hidayet etsin. <gülüyor> Hüküm var olması veya yok olması o illetin vücudiyetine yani e, hükmün var olup olmaması o illetin vücudiyetine veya yokluğuna göre değer kazanır. İşte bu özlüsüz Cenn'deki mesele de böyledir. Oradaki hiç illete baktığımız yok, mevzuya baktığımız yok. Allah bize hidayet etsin. edirle Şer'i darma duman etmişiz. Oradan bir sıfır zaten maça yenik başlıyoruz. Nasları kafamıza göre anlıyoruz. Alimlere döndüğümüz yok. Ya bugün Allah aşkına Türkiye'de Selefi'yim diyenlere. Allah hepimize idare etsin. Yani sor desene ya imamlarından hani diyorsun ya alim malim alim. Ya böyle bir beş tanesinin ismini saysana. Böyle tuhaf tuhaf baktığını görürsün. Böyle yüzüne bakar. Garip garip. Bir de utanmadan şunu sayarlar biliyor musun? Benim bu laflarımın biri ağır değil biliyor musun Aran abi? Çok böyle hafif kalıyor benim bu cümleleri. Bu şeyi sayar Hüseyin'in. Binbaz, Elbanibi, bunları bilirler. Onlar da vefat etmiş zaten. Adam o vefat etmiş. Onlar da olmazsa onları da bilmeyecekler. Onlar da çok meşhur olduğu için biliniyor. Yoksa adam özel bir araştırmış da alimlerimiz kim? Görüşlerine hiç baktıklarından da değil özel olarak. E duyulmuş Türkiye'de herkes duymuş. En cahili bile tanıyor. En sapığı bile Elbani'yi tanıyor. O bir şey değil. Ki onlar ölmüş. Şu an günümüzde kim var iman? Kim var alimlerimiz? Ne var kitapları? Ha belki ekstra bir fevzanı da sayacaklardır. O da meşhur olmuş diye. Halbuki ferzandan ne büyük alimler var Hatta günümüzde bile Allahu alem var yani. Elbani'den daha büyük belki. İbn daha büyük. Tamam? insanlar tanımazlar, meşhur olmamışlar o ayrı. O benim haddim değil. O ondan büyük, ondan büyük. Belki diyorum ben. Sonuçta büyük alimler var. Tamam. Benim haddim değil ben onları ölçüp ilmini ölçmem. Tamam? Mı? Sadece benim kalbim mutmain olduğu birisi vardır. En büyük alimdir diyor. O da ölçü değil. Tamam? Mı? Demek istediğim çok uzans, her şeyden uzaz Allah hidayet etsin bize. Şey yok yani. Ne bileyim ya. insanın morali bozuyor. İşimiz zor Türkiye'de. Türkiye Yine elhamdülillah Araplar tamam mı? Araplar yine çok şeyi kat etmişler, halletmişlerdi. İşte maalesef Türkiye'de ve buna benzer birkaç ülkede böyle Sedef'i yanlış anlama, tanımama Olayı müşkilat Hani müşkilat olması ayrı bir sorun Adam tanımıyordur, takmıyordur kendi, kendi başını evindedir Kendi ilimle öğreniyordur, fetvasını kendi kafasına göre veriyordur Hadi o adamı sen bırakırsın Ne yaparsan yap Ama o değil, Metin başına bela olmuşuz burası sonra. Değil mi? Adamlar haklı değil mi? Ya Ebu Hanife bilmeyecek de sen mi bileceksin? Haklı adam Ebu Hanife bilmeyecek de ben mi bileceğim? Hem bizim cevabımız çok basitti mi böyle? Zahiriyiz ya. Ya Allah Resulü var Ebu Hanife'den daha mı? Tabi tabi. Allah bizi ilah etsin. Ne güzel cümleler kullanıyoruz değil mi? Ebu Hanife de insan, biz de insanız. İmam Şafii de insan, biz de insanız. İbn Teymiye de insan, biz de insanız. Lafız doğru, kastedilen, edilen batıl. Hani biz ne diyoruz? Muhariflerin iki türlü delili vardır. Ya aldıkları delil zayıftır, uydurmadır, batıldır. Ya da delilleri sahihtir ama istilali. Batıldır. Bize tarih boyunca ümmetin fıkıhtaki şaz olmayan, kavî olan bu ihtilaflarını bize dalalet diye yutturdular değil mi tarih boyunca? Neyse insan süper Allah'a alem, sallallahu aleyhi ve sellem, ve ala alihi ve sahbihi